Merhaba sevgili dinleyiciler Bir Anlatıdaki Hakikat programında yine birlikteyiz Bugünkü konuğum Muzaffer Oruçoğlu Bizi Avustralya'dan bağlanıyor Birçok özelliği olan bir konuğum var bugün Hem sanatçı Sanatın çeşitli dallarıyla meşgul Çok iyi resim yapıyor Belki önemli kübist diyebiliriz kübist reslamlardan biri e, aynı zamanda bir politik geçmişi var e, Türkiye siyasi tarih açısından da önemli ama biz bugün e, onunla bu bağlantıları belki konumuz üzerinden götüreceğiz e, resim çalışacağız resimde iktidar ve politikayı konuşacağız onunla e, hoş geldiniz hoş bulduk teşekkürler ben teşekkür ederim bu teklifimi kabul ettiğiniz için hem önemli de bulduğum bir yayın olacak benim için de. O halde biz başlayabiliriz. Tabii, tabii. Muzaffer Bey bu konunun ismi resimde iktidar ve politika. Resimde iktidarla başlasak. Resimde iktidar. Bunu biraz açar mısınız? Resimde iktidar dendiğinde ben aklıma. Öncelikle resmin kendisinin kurduğu iktidar gelir. Tabi iktidar kendi iktidarını kurar kendi geri iktidarla ilişkiler içinde e, kurar bunu. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz resim yapıldıktan sonra e, resim severlere sunulur. E, bu da günümüzde biliyorsunuz pazardır. Hı hı. Resim pazara çıktığında yani dolaşıma girdiğinde hı hı. ister istemez iktidar ilişkileri içine de girmiş oluyor. Hı hı. Yani pazar aslında mall sadece malların dolaştığı bir yer değil aynı zamanda iktidar ilişkilerinin de kurulduğu bir yerdir. Hı hı. Şimdi resim alıcısını bulduğunda hı hı. talipleri çoğaldığında ...siyatı yükselmeye başlar. Hı hı, ars talep. Ve hı hı. resmin... ...resim iktidarını... ...bu taleple birlikte... ...tabi... ...medyanın da... ...desteğini alarak... Hı hı. ...iktidarını kurmaya başlar. Hı hı. Nerede kurar? Bunu öncelikle... ...resmin... ...üretildiği yerde kurar. Yani pazardan gelen meblağ hı hı. ister istemez Ressamı e, Bir defa şey işine sokar Yani gönüllü Olarak başlayan Severek resim yapan Ressam hı hı. Bu sefer pazar için Resim yapan bir ressam Haline gelir hı hı. Resim sevgisini elbette ki yitirmez Ama onun işi, onun yaratıcılığı gönüllülükten zorunluluğa kayar. Ee, bir miktar konuyu ben şöyle de e, anlatacağınızı varsayarak e, bir soru soruyorum. Şimdi e, yani ressam kendi e, res, tuvalin üstünde çalışmaya başlayacağı konuyu hangi naturum orta bakarak yapar? Mesela orada hangi iktidar, mesela bir sosyal e, sınıflar arası bir ilişkiyi mi ya da kadın erkek ilişkisindeki iktidarı mı oraya konu olarak, tema olarak seçer? Yoksa kendisiyle kurduğu ilişkiden hareketle bir e, iktidar e, simetrize eder, aynalar. Mesela bu bir size şey bir soru olarak e, bir, bir ...anlatıp şey olabilir mi? Şimdi, evet, şimdi şöyle bir durum var. Yani Bir de var resim yapılma süreci içinde... ...onu kuşatan şartlar içinde ele alırsak... ...o kendi iktidarını bir defa önce üretim alanında kurar. Pramit oluşturur. Pramit oluşturur. Pramitin tepesinde ressam vardır. Hı -hı. Altında menajer veya menajerler vardır. Hı -hı. Onun altında mali sorumlusu vardır... Çalıştırdığı işçiler vardır hı hı. Yani astar boyayan Bilmem yapıştırma yapan hı. Çerçeve getiren götüren hı hı. Yapıp bedenler vardır hı hı. Şimdi bu piramidin Çevresinde bir de e, Ne vardır bankalar vardır Galeriler vardır müzeler vardır e, Resim e, Şeyleri vardır e, Koleksiyoncular vardır e, Borsa vardır Resim borsası vardır hı hı. Yani bu bir ...maddi iktidar haline gelir. Hı hı. Bu aynı zaman... ...yani önce böyle bir iktidar var. Hı hı. Sizin sorduğunuz sanırım... ...resmin tuval üzerindeki... Tema üzerinde. Tual üzerinde kurulan iktidardan söz ediyorsunuz. Evet yani orada konu, konu tercihi yaparken... ...ister istemez yani biz... E, ...çünkü insanın iş dünyasının... ...bir tür çalışması var... ...hani orada. Bir konu belirlerken... ...orada e, farkında olmadan bir iktidar e, transportu doluyor mu oraya mesela ne bileyim hep güçlü erkek çiziyoruz hep e, sınıfsal olarak e, daha e, güçlü e, sınıfları ne bileyim çizmek zorunda kalıyoruz mesela e, iktidar resmin konusunda nasıl formüle ediliyor nasıl denkle mesela sizin konularınıza bakıyorum mesela sinkiler daha çok e, ben, ...ben çok beğendim, onu çok söyleyeyim... ...yani olabildiğince takip etmeye çalıştım... ...siz konu belirlerken... E, bu, ...buna çok dikkat ediyorsunuz... ...yani özellikle de... E, ...egemen... E, ...egemen... ...biçimi, egemen... E, ...arzuyu çok görmüyoruz orada... ...tüketim arzunu görmüyoruz... ...şimdi bu... ...bu ressamdan ressama değişir... ...fakat bütün ressamlar için şunu diyebiliriz... ...yani... Her ressamın içinde güçlü bir egemenlik Duygusu var hı hı. Bütün ressamlar Bütün ressamlarda bu egemenlik duygusu var Fakat bazılarında Yani daha güçlüdür O şudur Yani Bir defa Yüzele hakim olma Ona vakıf olma Onun tüm inceliklerine Vakıf olma hı hı. Onu bilincine taşıma ...veya bilinçaltında... ...olanlarla birlikte... E, ...o malzemeyle... ...yeniden... ...bir gerçeklik yaratma... Hı -hı. ...ve onu tuvale aksatma... ...şeyidir... E, ...resmin, e, ressamın işi budur... Hı -hı. ...ama bunu yaparken... ...o agemenlik duygusu... ...o güçlü ego... Hı -hı. ...ister istemez... ...o kullandığı... E, ...boya tekniği olsun... Malzeme olsun Stili olsun kompozisyonu olsun Burada kendisini belli eder Buradan nasıl belli eder Tabi Dediğim gibi ressamdan Ressama göre değişir Oradaki e, Asıl Asıl ögeyi Mesela içindeki asıl ögeyi Orada öne çıkarır hı hı. Öne çıkarır ve ayrıntıları ezer. Hı -hı. Yani ayrıntının gücünü. Mesela diyelim ki insanı e, korken orada hayvanı ezer. Lahut da hmm. e, nasıl söyleyeyim? Çok Ayrıntıyı, iyi. ayrıntıdaki güzelliği, gücü ikinci plana atar. Mesela bu da bir iktidar. Şimdi bana göre de iyi ressam, güçlü ressam, duyarlı ve derinlikli ressam bunu yapmaz. Yapmaması lazım. Hı hı. Ama çok az böyle ressam. Burada egemen, egemenlik duygusunu öne çıkaran, egoyu öne çıkaran hı hı. E, ve tablonun iklimini bu şekilde belirleyen e, ressamları herhalde konuşacağız. Çünkü çoğunlukta olan bunlar. Evet. Ama var. tabii bir de demin hı hı. söylediğim sorun vardır. Yani resim yapılırken onu kuşatan şartlar içinde yapılırken Melamı kurduğu ezemen şeyi iktidar ya yani bir resmin kendisinin kurduğu iktidar ve asıl iktidar organı olan devletle olan ilişkileri hı hı. bu iktidar sorunu tabi e, resmin şeyini belirliyor yani hı hı. niteliğini, atmosferini belirliyor. Hı hı. Yani ressam e, ne oluyor mesela iktidarda? Pramitin tepesinde yer alıyor. Hı hı. İktidar haline gelince de resim, daha doğrusu ressam, resimseverler ve resim satıcıları hepsi yapılan resme yabancılaşıyorlar. Hı hı. Resmin iktidar haline gelmesinde bu süreç yaşıyor. Yabancılaşma var. Yani demiş söylediğim gibi ressamın yaratıcılığı gönüllülükten zorunluluğa dönüşüyor. Hı hı. Yani iktidar haline gelme süreci diğer iktidarlarla, özellikle de devlet iktidarla içinde gerçekleşiyor. Hı hı. E, ne oluyor bu resmin iktidarı devlet ve devletle iletişim içine girince? Devlet ister istemez eğer çok muhalif Derinlikli bir resim değilse Hı -hı. Yani o tehlike olarak görmüyorsa ister istemez onu Medya ile birlikte Hı -hı. Akademilere oturtuyor Hı -hı. Yani onun stilini Onun gücünü Akademilere oturtuyor yerleştiriyor Hı -hı. Daha önceki resim ile birlikte Yapıyor Hı -hı. bunu Hı -hı. ve öğrenci de Onların labirentine Giriyor Evet Evet. Şüphesiz bunu ben biraz e, mübalağa sanatını kullanarak şey ediyorum. İş tamamen böyle değil ama işin esası bu. Şimdi öğrenci hı hı. bu büyük e, iktidarlarının, resim iktidarlarının, hı hı. bunların stilleri, özleri, biçimleri, bütün boya teknikleri, malzeme teknikleri hepsi akademiye hakim oluyor. Ve hatta iş öyle, öyle bir hale geliyor ki. Bu labirent içinde dönmeye başlıyorlar. Yani bu labirentten hmm. çıkmak mümkün değil. Çıkanlar vardır kuşkusuz. Yani çıkıp da biçim kırıcı ressamlar var. Hmm. Ama bu akademiler biçimlendiriyor. Hmm. Biçimlendiriyor. Buradan hocalar çıkıyor. Buradan ressamlar çıkıyor. Ve bunlar resim dünyasında hayatı tekrarlıyorlar. Yineliyorlar. Evet. Yani çok derinlikli biçim kırıcıları da çıkıyor buradan ama hı hı. bana öyle geliyor ki esas kırıcılar, biçim kırıcıları, esas yenilikçiler, hı hı. cinnet, cinnetsi dehalar bunun dışında çıkıyor. Hı. Peki. Yani iktidarın böyle bir şeyi var, açmazı var. Resmin iktidar haline gelmesinin böyle bir açmazı var. Peki, ee, şimdi şöyle yapalım bir ilk müzik aramızı verelim. Gönderdiğiniz, seçtiğiniz müziklerden ilkini dinletelim dinleyicilerimize. Bu arada Teşekkür dönüşte ederim. siz bu arada ara vermiş olacağız. Sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. müzik parçamızı dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Zahid bizi tan eyleme Ruhisudan dinliyoruz. sweet Hey, hey dost, taşramız Deer <laughs> Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler e, 94.9 Açık Radyo'dayız Anlatıdaki Hakikat programı devam ediyor e, Sayın Muzaffer Oruçoğlu'yla Muzaffer Oruçoğlu 1987'de Avustralya'ya yerleşti Melbourne'de ilkin 2 yıllık Resim ve İker Kolejini Greensborough Tave College e, NMIT bitirdi Daha sonra Royal Melbourne Teknoloji İnstitü'de bağlı Public art bölümünü, bölümünde 3 yıl heykel eğitimi yaptı. Şimdiye kadar toplam 6 ülkede 60'a yakın kişisel seçim, se resim sergisi açtı. 13 roman, 7'si şiir, 2'si masal olmak üzere değişik kültürden 30 kitabı yayınlandı. Hala roman yazıyor, resim yapmakla meşgul ve Avru e Avustralya'da yaşıyor. Kitaplarından bazıları Devlet ve Komin e ve Filozof. E Deccal Timi adlı kitabı var. Bunlar son kitapları Patika'dan çıktı. Grizü e, dili Babek'ten çıktı. E, Fleriz Preludileri dersim yayınlarından. Mengene Belge yayınlarından çıktı. Daha diğer kitapları da var. E, Muzaffer Orçolu 20 Şubat 1948 Kars Göle'de doğdu. E, daha sonra e, üniversite eğitimini e, Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'na 2 yıl e, tamamladı. Rize'deki Öğretmen Okulu'ndan sonra. Daha sonra İstanbul'da Fen Fakültesi Matematik Astronom bölümüne girdi. 67'de siyasi e, politik hareketlere eşlik etti. E, İbrahim Kaypakkaya'nın da içinde olduğu altı arkadaşıyla e, Fikir Grupleri Federasyonu'nda çalıştı. E, kendisi 1972'de TKPM'yle kurucular arasında yer aldı. Daha sonra da e, ülkemizden ayrıldı e, ve yurt dışında daha çok edebiyat ve resim heykelle uğraşmakta. Peki e, Muzaffer Bey resimde politika desek. Resimde politika bir, ben biraz şey de merak ediyorum. Sizin e, kurguladığınız temalarınız e, var. E, bunların birçoğu aslında böyle e, Kafka'nın ka, kahramanları var. Benim hatırladığım kadarıyla e, şeyler var. Yani e, bütün bu Konu seçiminde sizin tuvalinize baktığımızda burada bir iktidar ilişkisi var. Ya da bu tema bir iktidar ilişkisinin çatışmasından geçerek kurgulanmış. Ne bileyim malzeme seçiminiz ya da bildiğimiz sıradan politika desem. Bütün bu bağlantılarla ilerleyebilir miyiz bu sohbetimize? Tabii tabii. Şimdi... Benim resmimde merkezde olan insandır. Aslında insan merkezli resimler bunlar. Hı hı. Bu benim en büyük lafımdır. Hı hı. Ee, tabii bu insanın yani organik ve inorganik alemde kurduğu iktidarla ilgili bir şey. Ben de iktidardan tam kurtulmuş değilim. Yani hı hı. konu itibariyle, stil itibariyle benim resimlerimi ezen insanın iktidarıdır. İnsan iktidarıdır. İnsan burada ezici derken neyle neyin arasında? Ee, ezen kim, ezilen kim? İnsan eziyorsa ezilen kim? Ee, biraz daha yani açmanız şöyle için. Şöyle oluyor. Hı. Bir defa varlık dünyası insandan müteşekkil değil. Hı hı. Bunu tayin eden de insan değil. Hı hı. Yani insanın insan bir rahmin içindedir. Daha bir rahim olarak uzayı daha geniş büyük bir rahim olarak görürsen insan onun içinde bir ayrıntıdır. Hı hı. Şimdi resmin alanı da zaten insan ötesi insan ve insan ötesidir. Resmin alanı çok geniştir Ama ne oluyor bir şok ressam gibi ben de ister istemez hayal dünyamı. E, bütün yapıp etmelerimi Getirip insana hapsediyorum Yani Bundan neden Kurtulamıyorum bu hapishanede Neden çıkamadım Onu bilemiyorum ben. <gülüyor> Onu düşünmem gerekiyor Yani insanın iktidarı Ben de resmin iktidar haline gelmiş hı. Yani zaten Mevcut yaşamda eziyor insanı her şeyi eziyor Doğa eziyor hı hı. Kendi iş belliklerini eziyor Yani resim için demiyorum bunu ama insanın hı hı. durumu o hı hı. Yani secdeye kapanıyor hı hı. Yüceleşiyor Dev haline geliyor cüceleri eziyor İnsanın macerası Yani Trajikomik bir macera Evet politika resimde nasıl yer alıyor resimle politika ilişkileri nedir bu tabi genel olarak tüm sanatlar için sorulabilir ama bizim konumuz resim olduğu için ben resim üzerinde duracağım şimdi resim tarihi yahutta insanın üretimini Hı -hı. da sosyal olayları anlatmaya kalktığında Tuval üzerinde hikaye haline, halinde anlatmaya kalktığında ister istemez politikaya gidiyor. Yani resim politikayla uğraşmaz diye bir şey yok. Geçmişte çok büyük ressamlar e, tuvallerinde ister istemez politikanın içine girmişlerdir. Guernica yani, gibi. Nasıl ha. girmişlerdir? Hı. Üretim dünyası mı? Ve İnsanı ezen o dünyayı yansıtarak girmişlerdir. Hı hı. Mesela diyelim 1500'lü yıllarda Br Dürgel bunlardan birisidir. Dürgel'in birçok tablosu böyle. Özellikle de Ölümün Zaferi adlı tablosu daha politiktir. Çok daha derinlikli bir tablodur. Hı hı. Yani o tarihe karşı insanın suçları İnsanlığın yapıp etmelerine karşı bir büyük çıkıştır. Çok hı. derin bir eleştiridir. Bu eleştirinin e, mayasında şey vardır. Yani daha ideal, daha güzel bir e, yaşam kurma i, i, ideali vardır. Hı hı. Bu bir politika. Mesela diyelim ondan sonra bu 19. yüzyıla doğru gelirsek yani politikaya nasıl tablolarda yer almış o açıdan söylüyorum. Hı hı, Mesela Öjen Bülakrao <gülüyor> Sakız Adası'nın kırımını koymuş tablolara. Onu, onu hikaye edip anlatıyor. Osmanlı'nın Yunan direnişlerini kırması, kılıçtan geçirmesi. Hı hı. Hatta çok iyi bildiğimiz bir tablo Halka yol gösteren özgürlük Hani bir kadın e, Memesinin Biri açıkta olan Bayrağı eline almış hı hı. Arkasında kitleyle birlikte yürüyen bir kadın hı hı. Daha doğrusu 19. yüzyılda Bütün bu Fransız Barikat savaşlarında simge haline gelmiş bir tablo bu hı hı. Bu bir politika Politikanın hem de Yani mevcut iktidar Odaklarına karşı Güç merkezlerine karşı direnişin politikası bu aynı zamanda. Hı hı. Yine bildiğiniz gibi Goya. Goya'nın mesela savaş felaketleri serisi var. O seri tamamen politikadır. Hı hı. Yani özellikle de o seride yer alan 3 Mayıs tablosu. Onu bütün dinleyicilerin çoğu bilir. Hı hı. O 3 Mayıs tablosu. işte Fransız ordusunun İspanya'ya girişi. İspanyol direnişçilerinin ordu karşısında direnişi. Hı hı. Yani namlular karşısında ellerini havaya kaldırmış beyaz gömrü bir şey var. Direnişçi var. Böyle oradan hı hı. hatırlayabilirsiniz. O politika böyle girmiş. Hı hı. Keza şey, geçen yüzyıla gelecek olursa Guarnica'da bu Gornika'ya girmiş politika. Yani Hı -hı. orada Hitler, ondan sonra Mussolini, Franco Hı -hı. eleştiri çarmına girilmiş. Bir Hı -hı. katabanın yıkımı hi hikayesinde. Tabii e, onda, 20. yüzyılda politika en çok resme kolaç tekniğiyle girdi. Hı -hı. Yani 20. 1. Dünya Savaşı yıllarında bu kübislerin e, e, ortaya çıkardığı hı hı. işte dadacıların da önemli ölçüde şey geliştirdiği kolaş tekniği. Hı hı. Yani fotoğraflar, şey, resimlerin e, ç, bilmem efendim gazete parçalarının çeşitli malzemelerin e, tuval üzerinde bir yüzey üzerine yapıştırılarak hı hı. E, orada Tüm bu parçalarla yeni bir dünya yaratma tekniği diyelim ona, yapıştırma, Fransızcası yapıştırma demek, hı hı. bu kolaç ile politika resme daha derinlikli girdi. Tabi bunun yanında bir de resmin politikaya dolaylı bir girişi vardır, ahlakın eleştirisi şeklinde bir girişi vardır. Hı. Yani ahlakı eleştirirken Daha doğrusu ona karşı Bir yeni sistem Getirirken e, Şu şekilde yapıyor Mesela diyelim ki e, Nedir? Kurallar sistemidir ahlak İnsanlık Hı -hı. getirmiştir Bu kurallar sistemi Hem de kapı ve e, Değişmez gibi görünen kurallar sistemi Nedir? Hı -hı. Mesela e, insan vücudu İnsan vücudunu parçalara bölüyorlar Bazılarını ululuyorlar Sidre makamına çıkarıyorlar Yüceltiyorlar hmm. Şiirlere edebiyata konu ediyorlar Bazılarına da e, Ne yapıyorlar? Hades'e sürüyorlar Karanlıklara hapsediyorlar e, Lanetliyorlar İnsanın hmm. vücudu böyle ayrımcılığa uğruyor hmm. e, Resim ne yapıyor? Bütün bu ayrımcılığı ortadan kaldırıyor İnsanın çıplaklığını berrak bir şekilde, imtiyazsız, ayrımsız, baskısız bir şekilde ne yapıyor ortaya çıkarıyor. Mübürücüm. Bu alaka karşı bir duruş, bir duruşdur. Yani resmin bana göre en güzel duruşlarından birisi budur. Bu aynı zamanda teolojiye karşı da bir duruştur. Yani insanın sadece ahlak sistemine değil Aynı zamanda Bir bütün olarak yaşamına karşı bir duruş Tabi buna bir şeyler de ekleyebiliriz Rönesansta diyelim e, Ahlaka ters düşen Ahlakın lanetlediği bir başka unsur nedir? Enfes ilişki Enfes ilişkiyi de e, Öyle çıkarıyor Mesela diyelim Renesans resimde benim aklıma gelen ee, uh -huh. Medici'lerin sarayında e, işlenmiş işte Eros'la e, Afrodit arasındaki şey, ilişki uh -huh. yahut da diyelim ki bizde Osmanlı minyatüründe e, eşcinsel ilişki minyatürde açıkça yer alıyor şimdi çok öncelerine gidersek tabi bu çok önceler de vardır Mısır Duvarlarında bu ilişkiler hmm. Resimlerde görülür Şimdi ne oluyor Ahlaka karşı bu eleştiri Bu duruş ister istemez e, Bir anlayışı da getiriyor hmm. Nedir Tüm bu kapatmalar Tüm bu yasaklar Senin eserindir Diyor resim hmm. Bunu sen getiriyorsun Ve aynı zamanda bunu da sen yıkıyorsun bize sen yıkıldın dediğinde de o senin içinde resim vardır. Evet. Peki. Bu da politika. Evet. Ama doğrudan bir politika değil. Bu dolaylı bir politika. Bir müzik arası daha verelim mi? Tabi tabi. Sonra da devam edelim kaldığımız yerden. Ee, evet. Sevgili dinleyiciler, e, Ali Akber Çiçek şimdi bize ne? Değişini dinleyeceğiz. Haydar haydar. içtim şarabını, mestan elikte, kırkların ceminde dar düş oldum, kırkların ceminde dar düş oldum, kırkların ceminde Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar Haydar dar düş oldum.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 Dost, Anlatıdaki hakikat programı Muzaffer ile devam ediyor. Bize hem tekniğinden hem politika hem e, resimin e, iktisadi dolaşımındaki iktidarından ve sosyolojik iktidarından bahsederek ilerliyor. E, sayın e, Muzaffer uruçoğlu size... Bir de sizin e, kendi resminizden bahsedin. Hani e, o biçim üzerinden, hani tekniği üzerinden e, işte hani ben kübis dedim bilmiyorum tabii üstümüne katılabilir misiniz? Hatta e, bazı temalarınızdan bahsedebilirsiniz. Mezre isimli bir, mesela bir tane şeyiniz var. E, resminiz var, konulu resminiz var. Bunları doğru hatırlıyorum umarım. E, bir diğeri de e, malzemeden de bahsedebilirsiniz Hani siz şimdi kolajdan bahsettiniz Siz karışık teknikler resiyorsun Evet ondan da bahsedebilirsiniz evet. e, nasıl oralar nasıl ne, ne yapılıyor resimde ne tür bir iktisadi dolaşım var ne tür çalışmalar var şimdi sizin tekniğiniz e, yani size benzer yol arkadaşları var mı? Şimdi burada tabi ben resmim en çok burada e, resme zaman ayırdım ve burada derinleştim. Çeşitli e, teknikleri de burada uyguladım. Daha önce benim Rize Öğretmen Okulu resim atölyesindeki stilim e, naif stildi. Hı hı. Klasik naif stildi. E, ve boya tekniği olarak da sadece yağlı boyayı kullanıyordum. Tabi burada bu resim ve heykel kolejine gittiğimde ondan sonra da bir 3 yıllık e, resim şeyine daha gittim. O da Public art diyorlar bu sokak resmi eee işte sokaklarda heykeller hı hı. işte sokak duvarlarına resimler o, o public dedikleri bu. Hı, hı. yılda İşin ona gittim. Tabii benim burada stilim değişti. Yani naive stilden eee stile e, daha doğrusu yarı surrealist stile e, kaymaya başladı. E, ben burada ister istemez e, bazı ressamların uyguladığı işe başvurdum çalışma tarzlarına başvurdum ne oldu? hemen ilk başta kendi atölyemi kurdum evin arkasında hı hı. malzeme toplamaya başladım. Benim malzeme kültürüm tabi gidip sokağa şeylerden çeşitli resim şoplarından malzeme alma değil de böyle atık maddelerden malzeme toplamadır. Hı hı, en zengin güzel. malzemeler de oradadır. Hı hı. Arabam da yok. Bir el arabasıyla ben bu atık malzemeleri toplamaya ne başladım. Güzel, ne güzel. Çok zengin bir malzeme şeyim oldu. O hı. atölyenin yanımda. Hı hı. İşte bez parçaları, metal parçaları, ne bileyim, çeşitli çö envai çeşit kolay işin kullanılan kağıtlar, kartonlar, Güzel kitap kapakları Çünkü ben yüzeylerde Değişik yüzeylere yapıyorum Neler var mesela? mesela metal edemeyiz Mesela mesaneler neler var? Metal yüzeyler var ee, Ahşap yüzeyler ee, var, kağıt var ee, Yani yüzey olarak Tabi dediğin gibi metaldir hı. E, Tahtadır hı. Kontraplaktır hı. E, Ondan sonra kartondur Çift Kitap kapaklarıdır. Hı -hı. Kitap kapak kitabın güzel kapakları çok güzelse içini çıkarıyorum. Hı -hı. Kapağın orta kısmını şeyle dolduruyorum. Hı -hı. İşte palaş ve tutkal karışımı şeyle dolduruyorum. O kapak yüzey haline geliyor. Hı -hı. O kapakta aynı zamanda belli motifler var. Onları da deforme ediyorum ve onun üzerine resim yapıyorum. Yani şeyden kendi saç kıllarımdan tut da öyle mi ne güzel çeşitli berberlerden elde ettiğim saçlar onları hmm. kullanıyorum. Ondan sonra yani bu kabartma sisteminde malzeme kullanımına talaş giriyor. O kalıp dö giriyor. Ondan sonra kum giriyor. Yani hmm. aklın hayaline gelirse. Ne güzel. O malzemeleri kullanıyorum. Şimdi Sizde ama ışık da var gölge de var Işık, gölge plastikte yani e, resminizde ne kadar şey olsanız da böyle e, tekniğiniz sürreel ya da işte e, diğer tekniklerden etkilense de siz klasik e, plastikte ışığı gölgeyi bırakmamışsınız gibi görünüyor benim internetten gördüklerim kadarıyla. Klasik. Yani figüratif resimden kendimi koparamadım tam. Evet. Çünkü yani hı hı. non figüratif bir şey. Yani daha soyut bir resme sırf renkler oluşan bir resme fazla giremedim. Aslında girmek de pek içimde öyle bir eğilim de yok. Hı hı. Yani deforme etme eylemi güçlü bende. Hı hı. Gözü ...gözü, bacağı, ne bileyim... ...organları falan şunu bunu... ...dağıtma. Hı hı. Yani bir şey yaratma. Nasıl söyleyeyim? Biçim yaratma eğilimi... ...bende güçlü. Ama yaratabiliyor muyum? Onu bilemem. Çok güzel görünüyor resimleriniz. Ama tabii aynı derecede bir zengin malzeme... ...kullanma şeyi var bende, kültürü var. Hı hı. Zaten bana... ...okulda direktör şey diyordu. Sen diyordu ...çizgilerin çok ustaca değil ama... Ben hı hı. çok güçlü bir kompozitör kompozisyon ustasısın diyordu. Ne güzel. Ben çok zengin malzeme kullanıyorsun diyordu. Ben onlara kullandığım malzemeler konusunu da öğrenci olduğum halde ders veriyordum şeye. Malzeme kültürüne ilişkin. Hı. Avantajlarım bunlardır. Ama dediğim gibi figürden kopamadım. Hı hı. Yani, ya, bu, bu tabi. İyi bir şey mi değil mi bilmiyorum. Bence güzel. Biz ama, son... ama kendimi son 5 yıldır tekrar de farkındayım. Bu da, bu da bu da. İnsan merkezli resim çiziyorum. Bazen e, bu insanlar birbirlerine benzemeye başladılar. Birbirlerine benzeyince benim iç çatışmalarım e, çoğalıyor ve o zaman resmi bırakıp yazıya sığınıyorum. Ne yaptığımı bazen bilemiyorum. Bazen de gidip ormanlarda geziyorum. Ne güzel. De, maceram aslında Melbourne'deki bu beyazların ve abozijin ressamların macerasına benziyor. Hı. Tam onlar gibi değil ama. Onlar şeydir. İstedikleri zaman resim yapıyorlar. Ben de yapamayınca yaşayamıyorum çünkü... Benim şu buradaki hayatım büyük ölçüde hapishane hayatıdır. Hmm. Yani evden çıkmak istemiyorum, evi seviyorum, ev yaşamını. Hmm. Evde de en çok yazı ve resim arasında gidip geliyorum. Ne güzel. Yazıdan canım sıkıldığında, yazı beni sıkmaya başladığında, bana karşı örgütlenmeye başladığında resme <gülüyor> sığınıyorum. Peki. Şimdi... Beni rahatlatıyor. Son bir müzik parçamız kaldı. Onu da çalalım. Ee, az bir vaktimiz var. Konuşmamıza devam ederiz. Olur mu? Olur. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, ervah Ezel'den parçasını Kemal Dinç ve e, Ahmet Aslan'dan dinliyoruz. Ervah-ı bu benim bahtımdır, kara yazmışlar. Bir er bir günümüz bir zara yazmışlar Bir er Bir aşk halini canın halini kalır günden günlük adimi. Herkes dosta yazmış arzu halini arzu halini benimkini irizgara yazmışlar. Herkes dosta yazmış arzu halini. Keraylar yokmuştu. Herkes dostlar azmış, şartu halini belim ki birin Nadir bu sevdanın nihayetinde, nihayetinde yadır gezer yarın verayetinde. Herkes diyarda muhabbetinde, muhabbetinde bilmem bizim ne yazmışlar. Herkes diyarda. Herkes diyarında, muhabbetinde, bilmem bizi nece dünyada ikbalim yaver, ikbalim yaver El etsem sevdiğim acep kim neler Bilmem tecell midir yoksa ki kader, yoksa ki kader Beni bir vefasız yara yazmışlar müntecel midir yoksa ki kader beni bir vefasız yarayılmıştı gazarlar de kanın mecnun kitabı sönme bir kö. olur gazarlar de kanın müddet bir kö. 94.9 Açık Radyo'dayız. Anlatıcı hakikatın sonlarına gelmek üzereyiz. Son 5 dakikamızı da devam ettiriyoruz. Ee, sevgili Muzaffer Arutçoğlu'yla e, yaptığımız sohbette artık daha çok kişisel serüvenini de işin e, içine eş, eşlik ederek anlattığı bir süreçten geçiyoruz. Bize son bu 5 dakikada e, son 5 dakikada anlatacaklarınızı e, dinleyelim. Tamam. Çok teşekkürler. Şimdi burada Biraz kendimden söz ettim ama Benim dışımda bir resim Çok güçlü bir resim dünyası var hı hı. Bunlar genellikle Orman Ormanlar içinde evlere yerleşiyorlar Atölyelerini kuruyorlar Ve Hepsi Bu atölyede tek başına çalışıyor Merve mi? Tek başına çalışıyor Ama Bir de Böyle ressamların köyü vardır hı hı. Yani her ressam Gelmiş o köyde bir oda Kiralamış hı hı. orada Çalışıyor O köy tamamen ressamlardan Oluşuyor o köyün merkezinde de Yani bulunduğum şeyi diyorum Bölgeyi diyorum hı hı. O köyün merkezi, merkezinde de Bir büyük galeri var Onların yaptığı resimlerin Sergilendiği büyük bir galeri Güzel bir galeri var Hı hı bir de göl vardır bir de tabi tavus kuşundan tuğ, çeşitli papağanlara kadar çok zengin bir hayvan ve flora çeşitlisi vardır. Hı -hı. Şimdi burada bu ressamlar bana öyle geliyor ki Hı -hı. E, hepsi kriz ve bunalım içinde Hı -hı. ve büyük non figüratif çalışıyor. Evet. Çok zengin malzeme kullanıyorlar. Malzeme kullanıyorlar. Bazıları da çok obsist çalışıyor. Yani işi kolaya vuruyor. Büyük tualler, büyük yüzeylerde birkaç fırça darbesi, birkaç yapıştırma ile, kolajla işi atıyorlar. Bir kenara atıyorlar. Ve bu tip ressamlar Sayısı da az değil ve tembellik hakkını çok kötüye kullanıyorlar. Hmm. Bana öyle geliyor. Bana öyle geliyor. Yani bunlar işin garip yanı bunların düzenlediği sergilerde en çok ilgi gören sergiler. Benim çözemediğim bir durum da budur. Hmm. Yani insanlar Kaotik durumdan mı? Yani şehirler zaten birer labirent gibidir. Kaotik durumdan bıktıkları için mi? Saflık, sadelik ve boşluk, hiçlik duygusundan dolayı mı bunlara yöneliyor? Hı hı. Yoksa gerçekten bunlar çok kaliteli işler yapıyor da bizim göremediklerimizi mi görüyor bu insanlar? Diye düşünüyorum. Hı. Bunun yanında tabii devlet... Ee, burada resim akademilerine Kolejlere e, Önemli olanaklar sunuyor hı hı. Olanaklar sunuyor Buranın resim geleneği de e, Zayıf bir gelenek değil Çok güçlü ressamlara sahip Ve çok e, Yani Biçim kırıcı iyi biçim kırıcı ressamlar vardır hı hı. Hem ölü ressamlar Hem de yaşayan ressamlar olarak Yani Bulunduğum bölge Melbourne'de hem ormanlık bir bölge hem de ressamların yoğun olduğu bir bölge. Greensboro, Hörspirish bölgesi. Peki. Buradaki durum bu. Çok teşekkür ederim e, Sayın Muzaffer Uruçoğlu. Bize e, eşlik ettiğiniz... Ben ettiği... de çok teşekkür ediyorum izginize. Sağ olun. Çok sağ olun. Ee, evet sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Ee, önümüzdeki program görüşmek üzere. Allah'a